95. konu, Hazreti Peygamberin Ebu Haysem'i ve Abdüleşel kabilesinden bazı gençleri İslam'a davet etmesi, Ebu Haysem Enes bin Rafi Mekke'ye vardığında yanında onunla beraber aralarında İyas bin Muaz'da dahil Beni Abdüleşel'den birkaç genç daha vardı, onlar kavimleri olan Hazrele Kureyş arasında anlaşma yapmak için gelmişlerdi, Mekke'ye vardıklarında Resulullah'ın onlardan haberi oldu, onlara gelerek yanlarına oturdu, Kendilerine dedi ki, sizi buraya getiren ihtiyaçtan daha hayırlı olan bir şeyi size teklif edeyim, dedi. Onlar da, o nedir, diye sordular. Rasul-ü Ekrem, ben Allah'ın Rasulüyüm. Allah beni kullarına peygamber olarak gönderdi. Onları Allah'a davet ediyorum. Allah'a kulluk yapsınlar, hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmasınlar diye beni gönderdi ve bana kitabı indirdi, dedi. Bundan sonra Rasulü ü Ekrem isteğini onlara zikretti, Kur'an'dan ayetler okudu. İyas bin Muaz genç bir zattı, kavmine hitaben, ey kavmim, Muhammed'in söylediği, Allah'a yemin ederim ki bizi buraya getirenden daha hayırlıdır, dedi, bunun üzerine Ebu Haysem Bata denilen Mekke'nin bir yerinden bir avuç kum alarak İyas bin Muaz'ın yüzüne serpti ve, yakamızı bırak, hayatımla yemin ederim ki biz Muhammed'e iman etmek için değil, buraya başka bir şey için geldik, dedi, böylece İyas sustu, Resulü Ekrem de onların yanından çıkıp gitti, onlar da Medine'ye döndüler, Efs ile Hazrek arasında meşhur Buaz savaşı oldu, İyas bin Muazaz bir zaman sonra öldü, Mahmud bin Lebit der ki, kavmimden İyas ölüm halindeyken yanında bulunan biri bana haber verdi, onlar İyas'ın son nefesine kadar la ilahe illallah dediğini, tekbir getirdiğini işittiler, onlar İyas'ın Müslüman olarak öldüğünde şek ve şüphe etmediler, İyas o mecliste Rasulullah'tan o sözlerini dinlediğinde bunu anlamış ve kabul etmişti.